Ve böylece, ertesi sabah, Hayfa'nın dış mahallelerinden bir otobüs şirketinin önünde buldum kendimi. Yol ücreti için gerekli anlaşma yapılmıştı. Otobüsün kalkmasına bir saat kadar vardı. Kendime ve beni böylesine sefil bir duruma düşüren talihe, kahır okuyarak, zaman geçirmek için yol üzerinde volta atıyordum. Beklemek her zaman sıkıcıdır. Yenilmiş olarak, süklüm büklüm Kudüs'e dönmek düşüncesi, Hele Dorian'ın o kadar zayıf kaynaklara dayanarak kurduğum planları gerçekleştirebileceğimden yana duyduğu sürekli kuşku da akılda tutulunca son derece sinir bozucu bir şeydi. Üstelik şimdi Suriye'yi de göremeyecektim ve Allah bilir dünyanın bu yöresine bir daha gelemeyecektim belki de. Şüphesiz ileride Frankfurter Zeitung'un yeni bir Orta Doğu gezisi için finans sağlaması ve Fransızların eski düşmanları üzerindeki vize kısıtlamasını kaldırmaları her zaman mümkündü. Ama yine de bu kesin değildi. Öyleyse Şam'ı ebediyen göremeyebilirdim. Niçin diye kahırla sordum kendi kendime. Niçin Şam'ı görmeme engel olmalarına izin veriyorum? Ama nasıl olur? Pasaportsuz ve beş parasız. Bu mümkün mü? Allah emri değil ya. Neden olmasın? Bu düşüncelerin ortasında birden durakladım. İnsan yeterince serin kanlı olabilirse Arap köylülerinin konukseverliğinden yararlanarak pekala yolculuk edebilir. Pasaport ve vize sıkıntısı çekmeden sınırdan gizlice geçebilirdim belki. Ve öyle ince eleyip sık dokumadan kararımı vermiştim. Şam'a gidecektim. Otobüs şirketindeki adamlara fikrimi değiştirip Kudüs'e gitmekten vazgeçtiğimi anlatmak için birkaç dakika etti. Bir o kadar da bir çift tozluk ve bir Arap küfiyesi edinmekle geçti. Arabistan güneşine karşı mümkün olan en iyi koruyuculardı bunlar. Öteberi bir sırt çantasına tıkıştırdım. Valizimin Dorya'nın adresine teslim edilmesini sağladım ve Şam'a doğru yola koyuldum. Taşkın özgürlük duygusu, mutluluk ve sevinç birbirine karışıyordu içimde. Cebimde sadece birkaç kuruş vardı. Beni dost doğru hapishaneye sürükleyebilecek bir işe girişmiştim. Sınırdan geçme sorunuysa tam bir belirsizlik içindeydi. Her şeyi zeka ve sezgime bırakmıştım. Bu da bana garip bir mutluluk veriyordu. Celile'ye doğru yola çıktım. Öğleden sonra açıklı koyulu düzlükleriyle Esrailon ovası uzanıyordu önümde. Nasıra'yı geçtim ve gece bastırmadan karabiber ve selve ağaçlarıyla gölgelenen bir Arap köyüne vardım. Köyün ilk evinin önünde üç dört adam ve birkaç kadın oturuyordu. Durup buranın Errayna olup olmadığını sordum. Evet cevabını alıp yoluma devam etmek üzereydim ki kadınlardan biri Ya Seydi biraz serinlemek istemez miydin diye sordu. Ve susuzluğumu anlamışçasına soğuk suyla dolu bir testi uzattı bana. Ben suyu kana kana içtikten sonra, adamlardan biri besbelli kadının kocasıydı, bana, yemeği bizimle yemek, geceyi evimizde geçirmek istemez misin? diye sordu. Kim olduğumu, nereden geldiğimi, buralarda ne aradığımı hiç sormadılar bana. Ve ben onların konuğu olarak geceyi orada geçirdim. Bir arabın konuğu olmak. Avrupa'da bir ilkokul öğrencisi bile işitmiştir bunu. Bir arabın konuğu olmak demek, birkaç saatliğine ya da birkaç günlüğüne olsun sizin bacınız ya da kardeşiniz olmak isteyen insanların hayatına girmeniz ve bu hayatı gerçekten ve bütün bütüne paylaşmanız demektir. Bu, Arapların konukseverliğini öylesine coşkun bir biçimde sergilemelerine fırsat veren soylu bir gelenek değildir sadece. Bu onların içsel özgürlüklerinin bir yansımasıdır aynı zamanda. Kendilerine güvenleri öylesine açık ve şüpheden uzaktır ki, hayatlarını başka insanlara açık tutmakta en ufak bir güçlük çekmezler. Batıda her bireyin kendisiyle komşuları arasına ördüğü duvarların, o sahte güvenliğine ihtiyaçları yoktur onların. Hasır üstünde, büyüyecek bir sofranın çevresinde kadın erkek bağdaş kurarak, bulgur ve sütten yapılmış yemeği birlikte yedik. Ev sahiplerim, kağıt inceliğindeki açık ekmekten, küçük parçalar koparıp parmaklarıyla yemeğe dokunmadan, Becerikli zarif hareketlerle yemeği lokma lokma götürüyorlardı ağızlarına. Bana bir kaşık verdiler ama ben kaşığı reddederek, ev sahiplerimin hoşnut bakışları altında, pek de başarısız denemeyecek bir biçimde, onların basit ama yine de zarif hareketlerine öykünmeye başladım. Bir düzineye yakın insan aynı odada uzanıp yattığımız zaman, tavandaki biber ve patlıcan hevenklerinin asılı durduğu ağaç hatıllara, Duvarlarda bakır ve toprak kaplarla dolu oyuklara, uyuyan kadın ve erkek gövdelerine bakıp kendimi başka bir yerde şimdiye kadar hiç böylesine kendi evimde hissedip hissetmediğimi sordum kendi kendime. Sonraki günler mavi gri ve mor gölgeli Judean dağlarının paslı kahverengi tepeleri yerlerini yavaş yavaş daha hoş, daha canlı celiyle tepelerine bıraktı. Umulmadık bir anda küçük dereler, çağlayanlar çıkıyordu karşınıza. Bitki örtüsü daha zengin, daha göz alıcıydı. Grup halinde sık yapraklı zeytin ağaçları, yüksek, koyu renkli selvilere rastlanıyor, dağ yamaçlarında hala yaz sonunun büyülü çiçekleri göze çarpıyordu. Bazen deve sürücüleriyle birlikte yürüyor, onların yalın, sıcak yol arkadaşlığından yararlanıyordu. Bir zaman benim mataramdan su içiyor, bir sigarayı birlikte içiyor, sonra ayrılıyorduk. Birçok geceyi Arap evlerinde geçirdim. Ve onların ekmeğinden yedim. Celile gölü boyunca sıcaktan bunalarak Hule gölünün çevresinde de soğuktan hafifçe titreyerek günlerce yol aldım. Bu son gölün yüzeyi, ufkun orada asılı duran akşam güneşinin son ışıklarıyla hafifçe kızıllaşmış ve gümüşsü bir sis içinde parıldayan madeni bir aynaya dönüşmüştü. Kıyıda, ağaç dallarından örülmüş bir iskelede gevşek bir tarzda bağlanan hasır parçalarından ibaret kulübelerde, Arap balıkçılar yaşıyordu. Son derece yoksul insanlardı bunlar. Ama bu derme çatma kulübelerden başka, sırtlarındaki ağırmış eski entarilerden başka, ekmek yapmak için bir avuç buğdaydan ve kendi emeklerinin bedeli olan balıktan başka hiçbir şeye ihtiyaçları yokmuş gibi görünüyorlardı. Ve bütün bunlarda onların yolcuyu içeri buyur edip ekmeklerini bölmelerine yetiyordu her zaman. Filistin'in en kuzey noktası Bir Yahudi kolonisi olan Metulla'ydı ve burası duyduğuma göre İngiliz yönetimindeki Filistin'le Fransız yönetimindeki Suriye arasında bir çeşit serbest bölge durumundaydı. İki yönetim arasında yapılan bir anlaşmaya dayanarak bu yöre bölgedeki öteki iki Yahudi kolonisiyle birlikte bir süre sonra Filistin'le birleştirilecekti. Metulla bu birkaç haftalık geçiş dönemi sırasında her iki yönetim tarafından da pek öyle etkili bir biçimde gözetim altında tutulmuyordu. Bu nedenle burası bana Suriye'ye girmek için en ideal yer olarak göründü. Ama ana yola çıkınca anladım ki, bir yolcu için her halükarda bir kimlik kartı zorunluydu. Suriye'de kimlik kontrolünün çok sıkı olduğu söyleniyordu. Jandarmalar tarafından durdurulmadan yola devam etmek hemen hemen imkansız gibiydi. Metulla resmen hala Suriye'nin bir parçası sayıldığı için, Kasabada oturan yetişkin herkesin Fransız yetkililer tarafından verilmiş kimlik belgeleri vardı. Böyle bir kart edinmek bu durumda yapmam gereken ilk işti. Bir süre gizli bir araştırma yaptıktan sonra bir ücret karşılığı kendi kimlik kartını gözden çıkarmaya razı olabilecek bir adamın evini öğrendim. Göğüs cebinden çıkardığı kağıdı çıkmış, yağlı belgede de belirtildiği gibi 30 yaşlarında şişman bir adamdı. Belgede adamın yaşından ve fizinden edilmiş olması fazla problem çıkarmayacağı benziyordu. Çünkü belgede fotoğraf yoktu. Ne istiyordunuz buna diye sordum adama. 3 pound. Cebimde ne var ne yok çıkardım ve saydım. Hepsi 55 kuruştu. Yani yarım pounddan biraz fazla. Varım yoğum bu kadar dedim. Biraz da yolculuk için ayırmak zorundayım. Bunun için size 20 kuruştan fazla veremem. Bu onun istediği miktarın tam on dörtte biriydi. Bir süre pazarlık ettikten sonra 35 kuruş üzerinde anlaştık ve sonunda belge benim oldu. İki sütun üzerine basılmış, biri Fransızca, öteki de Arapça bir kağıttan ibaretti belge. Hücreti belirten yazılar lekeli satırlar üzerine mürekkeple yazılmıştı. Kişisel özelliklere gelince, bunlar pek sorun çıkaracağı benzemiyordu. Çünkü böyle tasvirlerde genellikle görüldüğü gibi bu belgede belirtilenler de alabildiğine kaypak, belirsiz türden şeylerdi. Fakat belirtilen yaş ne yazık ki 39'du. Oysa ben 23 yaşındaydım ve bu da yetmiyormuş gibi daha 20'sinde gözüküyordum. En dikkatsiz polis memuru bile aradaki uçurumu hemen fark edebilirdi. O halde bu haneyi kesin olarak değiştirmem gerekiyordu. Ne var ki yaş konusundaki bilgi hem Fransızca Hem de Arapça sütunda kaydedilmişti. Bu nedenle de değişikliği yapmak bir hali zordu. Yazarken çok dikkat etmeme rağmen ortaya çıkan sonuç hiç de parlak değildi. Göze olan herkes her iki sütunda yapılan değişikliği daha ilk bakışta fark edebilirdi. Fakat yapacak başka bir şey de yoktu artık. Şansıma ve jandarmaların dalgınlığına güvenmem gerekiyordu. Öğleden sonra iş arkadaşım beni köyün ardında bir geçide götürdü ve eliyle aşağı yukarı yarım mil ötede kayalık bir noktayı göstererek, ''İşte, Suriye orası.'' dedi. Geçitten yürüyüp yola koyuldum. Vakit henüz erken olmasına rağmen hava oldukça sıcaktı. Ardında Suriye düzlüklerinin uzanıp gittiği kayalıkların orada, bir ağacın altında oturan yaşlı Arap kadını için de hava hayli sıcak olmalıydı ki, boğuk, bitkin bir sesle bana seslendi bu yaşlı kadına biraz su vermez misin evlat? Taze su dolu matarayı askıdan çözüp ona uzattım. Hırsla suyunu içip, sonra Allah senden razı olsun, Allah ne muradın varsa versin, diyerek matarayı geri verdi. Teşekkürler anacığım, bu dua bana yeter. Dönüp giderken ona baktığımda, dudakları bir ibadet içindeymişcesine hala kıpırdıyordu. Garip bir mutluluk duydum. Kayalıklara varıp arkamda bıraktım onları. Uzakta, Ufkun orada belli belirsiz ağaçlar ve evler görünmeye başladı. Baniyas köyü olmalıydı orası. Sınıra bu kadar yakın bir yerde. Köyle aramda içinde ardına gizlenebilecek hiçbir engebenin, ağaç ya da çalılığın bulunmadığı bu düzlükten pek hoşlanmadım. Fakat başka çıkar yolda yoktu. Bu düzlüğe geçecektim. Düşünde kalabalık bir caddede çıplak dolaşmak zorunda kalan birinin duyduğu şeyleri duyuyordum.